Görmez misin ki Allah bulutları sevk eder, sonra onları kaynaştırıp üst üste yağar. Nihayet yağmurun onların arasından yağdığını görürsün. O gökten oradaki dal gibi bulutlardan dolu indirir de onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de geri çevirir. Bu bulutların şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alacak.